Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnne enha'l kafirun De ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Sizin tapmakta olduğunuz şeylere ben tapmam. Ve la antum ma siz de benim ibadet etmekte olduğum Allah'a ibadet ediciler değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza ibadet edici değilim. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet ediciler değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.